Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programı, değerli dostum, Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz. Polat Doğru, ben Doğan Cüceoğlu ve bugün konuğumuz Demir Demirkan. Çok mutluyum, hoş geldin. Ya hoş bulduk, ben de çok mutluyum. <gülüyor> evet, böyle heyecanla bekliyordum bu anı. Ne güzel. Değerli izleyenler, Demir Demirkan'ı tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum ama... ...esas itibariyle bir müzisyen olduğunu biliyorsunuz. Beste yapan birisi... Usta bir gitarist, söyleyen birisi ama buraya benim davet edişim Bunların hiçbirine ilgili değil. Benim gözümde o çok sağlam düşünen, orijinal düşünen, bu ülkenin yetiştirdiği gizli filozoflardan birisi ve bunu. Açığa çıkarmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu gizlemeye çalışıyorum sürekli. <gülüyor> Yok gizleme. Açığa çıksın. Tamam. Çok ihtiyaç çok var. Çok teşekkür ederim. Ee, yani Ne kadar filozofluktur o tartışılır da yani düşünen birisi olduğum kesin. Ee, ama dediğim gibi hakikaten yani insanlar o yönümde çok fazla tanımıyorlar beni. Ben de çok tanıtsı da istemiyorum o tarafımı aslında. Yani çünkü yaptığım iş çok önemli olduğu için bence. Evet. Yani müziği daha çok tanıtmaya çalışıyorum. Evet. O da bana iyi geliyor. Ve ondan dolayı beni kırmayıp geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsun bizim sohbetimiz yaşamla ilgili, kendimizle, ortamımızla, gelecek, geçmişle ilgili böyle gözlemlerle ilgili oluyor. Ben şimdi seni davet ettim, kabul ettim. Geçen bir sene önceki programımızda şöyle bir gözden geçirdim falan böyle hem seyrederken <gülüyor> ah! falan diye böyle bakıyorum, bilmem ne. Um, sonra sana da yazdım. Evet. Dedim, ne olur demeyeceğim bu programı bir gözden geçir bana dedim. Böyle. <gülüyor> Sen de bana yazdın. O bir sene içerisinde um, nelerin farkına vardın? Um, hmm. Neleri gözlemledin? Şöyle bir baktığın zaman... Ee, ya ben programı seyrederken bir sene sonra kendine bakmak hakikaten tuhaf bir şey. <gülüyor> ee, Doğal bir şey değil aslında değil, normal olarak yani. kendini görüp analiz etmemen lazım bir sene önce nasılmışım şimdi nasıl mı falan i̇şte buradan orası nasıl gözüküyor şey biraz garip geldi tek ilk gözüme çarpan şey tek değil ilk gözüme çarpan çok ciddiymişiz biz ya o zaman baya ben baya şöyle falan konuşuyorum şimdi ya ilk onu bir gördüm söylediklerimden önce ciddiyetim çarptı suratıma yani içerikten önce hani o tavır bir şekilde çarptı olabilir ya o bir süreçtir sonuçta Ondan ziyade konuştuğumuz şeyler zaten çok güzel. Özellikle daha önceden söylediğiniz gibi o özgürlük konusundaki evet. hakikaten biraz okuduğum, biraz düşündüğüm, biraz kendimce uyguladığım şeylerden bahsetmişiz. O güzel zaten. O bir sene zarfında da ben enteresan bir şey yaptım. Sahneyi durdurdum. Yani sahneye çıkmayayım ben artık biraz şarkı söylemeyeyim. Bir stüdyoya kapanayım, bir kendimi arayayım. Biraz daha kendimi geliştireyim ne yapıyorum biraz odağımı genişleteyim hani hayatıma bakayım falan diye bir içime döndüm açıkçası. İyi de oldu bu. Bir sürü şey buldum kendimi başka alanlarda geliştirdim. Özellikle hani şöyle bir şey oluyor müzik yapan insanlar belli bir profesyonelliğe geldikten sonra belli bir kabul edilirliğe geldikten sonra o çizgide kalıyorlar çünkü ha bu oldu artık buna yatırım yapmaya gerek yok hani zihnen ve manen bu böyle gidiyor zaten diye onu Hakikaten öyle mi diye düşünmeye başlanınca hala yapacak bir şeyler olduğunu gördüm. Ve bayağı şeyler indirdim, kitaplar indirdim. Onları tekrar çalışmaya başladım. Oo. Söz yazmak, beste yapmak konusunda, işte kompozisyon hakkında, teori, müzik teorisi hakkında falan. Hala okuyorum. Bu sefer de müzikal tarih okuyorum. Ve ister istemez yaptığın en ufak müzik parçasında bu etkili oluyor. Evet. Fark etmeye başladı. Ediyor. Yani hemen etmeye başlıyor. Bir de konu şey ya, benim alanım ya. Daha hızlı fark ediyor. Yani tabii, tabii, sıfır tabii, tabii. girmiş olsam belki biraz vakit alır ama hemen bir ateşleme oluyor. Yani o kibricim hemen şey yapıyor, etkisini gösteriyor. Bunları yaptım. Ondan sonra tekrar bir içimdeki sahne virüsün nükset dediğim <gülüyor> <gülüyor> single yaptım bir tane. Onun klibini çektik. Şimdi tekrar sahnelerdeyim. Evet. Yani siz... Evet. Ee, hatırla. Evet. Demir Demirkan. Ee, ne zaman çıktı bu? Bu çıkalı bir ay, bir buçuk ay falan oluyor. Evet. Ocak ayında. Ee, Ocak'ta çıktı, evet. Ocak'ta çıktı. Ee, ben birkaç kere dinledim, sözleri çok dikkatimi çekti. Teşekkür ederim. Ee, evet. Yani orada e, senin farkındalığın... E, çünkü müzikte anladığını söylüyor ama sözlerde anlıyor, anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu konuşalım sonra. Doğru, olur. Başka. Evet. Bu He. konuda da ben bayağı düşündüm çünkü araştırdım, hala da araştırırım. Evet. Ee, bir görsel sanatta ya da sözel sanatlarda edebiyat tarafında e, derinleşmek, sanatçı olarak derinleşmek biraz daha kolay. Yani çok kolay demiyorum ama derinleşmek kolay çünkü e, bu sanatları izleyen insanların ne de olsa sözel ya da görsel bir hmm. algıları gelişmiş oluyor. Anladım. Ama müzikal algı, müzikal e, işte dağarcık gelişmeden çok fazla müzikal olarak derinleşemiyorsun. <gülüyor> bu biraz hani karşılıklı bir şey olduğu için <gülüyor> evet. e, bu konuda da söyleyeceğim çok şey var ama ben şimdi bozmayayım genel akışı. Tamam. Oldu, <gülüyor> yok ya yani. yok. <Nefis>. Akış sensin. <gülüyor> Nasıl akmak istiyorsa o şekilde ak. Ama e, böyle üretmeyle ve bu... ...üretmenle ilgili tanıklıkla ilgili konuşmuşken bir de ödül aldım. Evet. evet. Onu da kısaca bahsedelim. Bu, bu yakın zamanda bir e, Sinema Yazarları Derneği'nden ödül aldım. 2012 En iyi Film Müziği ödülünü e, bana uygun gördüler. Çok teşekkür ederim ayrıca. E, bu film Zenne isimli bir film. E, müziğini Paolo Potti ile birlikte yaptık. E, Paolo Dramatik Skoring'ini yaptı. Ben de Zenne'nin dans ettiği e, müzikleri e, yaptım. Film gerçek bir hikaye üzerine kurulu. tabii başka bir fantezi dünyası vardı, senaryolaştırılmış bir şey ve işte oturup severek yaptığım müzikle bir ödül almak. Ya hakikaten inanılmaz bir şey. Ben Güzel, ilk defa sahneye çıkıp şey. ödül aldım. Polat senin de dediğin ben. gibi. Fotoğrafını gördüm Demir'in hocam. <gülüyor> hakikaten çok mutlu görünüyorsun <gülüyor> fotoğrafta. <gülüyor> <Elime Yani gülüyor> dedim, tamam bir sürü fotoğrafım var gördük de şahsen <gülüyor> de tanıyorum falan. Evet. Ama e, hani bir insan böyle çok içten, çok büyük, keyifle çok... Yayından önce hocaya da söyledim ben gelirken yolda. Ya dedim bunu dedim önemsemiş Demir aldı. Evet. Ödül fotoğrafında çok mutlu görünüyor. Eminim dedim bir sürü ödül almıştır hani. Ama bu ödül başka bir tat vermiş demek. Ki. Doğru, yani bir kere zaten ilk defa sahneye çıkıp ödül kabul ediyorum. O hep şeydir insan onu. Ya bir gün hakikaten böyle bir şey olacak. Yani acaba ben orada ne diyeceğim? Çünkü herkes çok iyi konuştu, bu iyi konuşmadı. Tabii evet, değil. onun konuşması. O böyle bir adammış meğer. Çünkü bazı insanlar vardı. Sadece o ödül alırken. Nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsin. Belki o ufacık 30 saniyelik bir dakikalık Aynen zaman öyle. içinde. Senin başına geldiği zaman sen <gülüyor> adın söylene kadar her şey çok güzel de oraya girerken bir o hakikaten başına geldiğinde bir değişiklik oluyor insanda. Evet. Ben becerebildiğim kadar bir şeyler söylemeye çalıştım. Yani yazdığım konuşma olmadı zaten. Başka bir evet. şey söyleyeceğim bir şey söyleyeyim. O yüzden bir şey yazmayı düşünmeyip em provize yapacağım. Evet. <gülüyor> benim <gülüyor> tahminim o ki yazdığından daha iyi olmuştur. Umarım yani inşallah. Evet. Yazdım unuttum zaten. Evet. Yani benim söyleyeceğim sen sen ol yeter. Süper doğru <gülüyor> evet. söylüyorsun. Evet. Öyle. Müthiş ya. ya. Şimdi o zaman biraz şöyle ben az bir şey yönlendireyim. Tabii. Doğan Hoca son bir iki senedir büyük resim bilinci diye bir konu üstüne konuşuyor abi. Tamam. Ee, birazcık seninle onu konuşalım istedik Yani sen Tabii. ne dersin bununla ilgili Aklından ne geçer e... Hakikaten ben o büyük resim Kavramına e, Takmaya başladım Başka bir kavram daha var onu da <gülüyor> istiyorum ama Tanıklık diye ama bu büyük resim e, O kadar içindeyiz ki Balığın suda olduğu Ve suyun farkında olmadığı gibi Bizde çoğu kere o büyük resmi farkında değiliz evet. Ama Hayatımıza Kendimize her şeyimizi anlam veren alttan alta o büyük resmin ne olduğu hadisesi. Evet. Ve da e, konuşuyorduk dediğim fırsat bulmuşken. Hoşuna <gülüyor> gider diye düşündük <gülüyor> abi. Ya, <gitmez gülüyor> mi? Ee, bir e, programdan önce mailleşirken e, okuduğum kitaplar hakkında bir şey yazmıştım. Evet. O kitaplardan bir tanesinde bu konuyla ilgili çok uzun bir bölüm vardı. Büyük, geniş bir yaraymışlar. ayırmışlar. Ee, zoom in, zoom out diye bir şeyden bahsediyor. Çünkü bu... E, bir fikir üretirken ne olursa olsun herhangi bir alanda, iş alanında olabilir, işte müzik yazarken olabilir ya da kendi şahsi hayatında olabilir. Şimdi hepimiz bazı kalıpları takip ediyoruz ve o kalıpları öğreniyoruz. Biz başkalarına öğretiyoruz. Yani çok az bir değişiklikle zamana uyarak bu kalıplar çok da değişmiyor. Ama tuhaf bir şekilde eğer iş dalında konuşursak şirketler yükseliyorlar, batıyorlar. Yenileri çıkıyor, batıyor falan. Ama bazı şirketler bir çıkıyorlar gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani bu nasıl oluyor? O ancak değişerek oluyor. Ve bu değişim konusunda, yani tabii şirketten bahsetmiyorum. Aynı şey sanatçıları da oluyor. Hı. Bazı sanatçılar var, bir iki bir şey üretiyorlar. Ondan sonra onlar da yok oluyorlar. Evet. Bazıları bir başlıyor. E, ya Devam ediyor. Gidiyor yani. Hayatın sonuna kadar bir şekilde sanat üretiyor. E, bu, o değişimin nasıl yönetildiği konusunda bir konu aslında. Benim hmm. bakış açım. Şimdi o sadece kavramın adını biliyorum. Ne konulara girdiniz bilmiyorum ama... Hı hı. E, o değişimi hangi kriterlere göre, hangi alanlarda kendi içinde ya da dışarıda yapacaksın bu bence mühim bir konu. Bunu yaparken de o dediğin gibi yaptığın işe çok konsantre olup başka bir tarafından görmeyip acaba bir şeyler mi kaçırıyorum? Bu sefer geri çıkıp baktığımda evet bunları kaçırım bunları kaçırın çok da dağılık bu sefer hiçbir şeye odaklanamamak var. Ya yani ikisi arasındaki o dengeyi evet, kurmak için doğru. böyle bir çifte bir e, algıya ihtiyaç varmış gibi geliyor ya da fonksiyona ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Yani, yani. kendi yaşamını ilgili zaten tanımladın az önce onu. Yani dedim ki ya bir dakika ben bir stüdyoya kapanayım. Evet. Kendimi evet. tekrar bir tanımaya çalışayım. Evet. Ne oluyor ne bitiyor. Ee, ...bir de öğreneyim diyorsun yani. Kesin. Evet, bende daha seri oluyor diyorsun. Bir altyapım var, ben evet. bu alandan geliyorum, daha çabuk oluyor. Ama neticede emek veriyorum, zaman harcıyorum. Bütün bunu da aslında büyük resmimi keşfetmek için yapıyorsun. Kesinlikle. Yani benim büyük Kesinlikle. resmim nedir, bugün nedir bir de diyelim. Az önce şeyi söyledim de o çok ilgimi çekti benim ya. Biz her hafta izliyoruz televizyonda kendimizi diye. Sanıyorum o pratiği yitirmişiz. Evet. Hmm bir sene önceki beni izlemek zaten normal bir şey hiç değil diyor. normal bir <gülüyor> şey Ya şöyle düşünelim. Hakikaten ben onu düşündüm şimdi. Ya her gün aynaya bakan bir insan hiç değişmediğini düşünür. Ya, Ama yani iki yılda bir aynaya bakan Abi, bir insan farkı görebilir. Çok normal. Ya. Benim oğlum soruyor bana niye izliyorsun kendini diyor <gülüyor> Baba tamam. diyorsun, sen çektin, niye izliyorsun? Ama bu sizin diye. işiniz tabii, o başka bir şey yapmak durumundasın, analizler. Kendime yani. not alıyorum abi, bir yıl sonra bugünlerde sana bir mesaj göndereceğim. <gülüyor> i̇zle yani. Zaman hiç. geldi şöyle, bir. <gülüyor> izle bir tamam. tamam. Bir de bu şeyde oluyor biliyor musun, ee, yıllar geçiyor, ee, tanıdığın, işte yeğenin olmuş, şu olmuş ama 6-7-8 yıl çıkmış, geçmiş aradan. Karşılarsın ve ilk şey, Wow, sen ne kadar büyümüşsün. Evet, değil mi? <gülüyor> Anne de babada bu olmuyor. Evet. Ee, yani onlar, wow, sen ne kadar büyümüşsün e, olmuyor. Tabii yani gece görüşüyorlar, sabah oynamcına kadar büyümüşsün olmuyor. Orada, <abi, gülüyor> evet. Ee, ondan dolayı ara sıra ve ben şahsen televizyon programına girdiğimde en iyi eğitimi kendimi gözleyerek aldım. Asık suratlı. Yani benim ciddi halim çok azık suratlı gözüküyor. <gülüyor> ya benim de ya. <gülüyor> İtiraf etmek gerekirse öyle bir şey var. Burada kimse söylemedi yani. Sonra baktım ulan dedim millet beni tanımıyor. Yani ciddi böyle dinlerken Allah belanı versin gibi dinliyormuşum. Anlıyorum. Ee, o o bakış <gülüyor> değil mi? Ondan dolayı kendi kendime böyle ağzı... Doğan gülümse, Doğan gülümse, kameraya unutma Doğan gülümse, Doğan gülümse Bayağı eğittim sanırım kendimi Çok iyisiniz hocam yani <gülüyor> En azından bizim programda çok yani iyisiniz Hemen söylüyorum, Polat'a bir bakıyorum onay, onaylamay için <gülüyor> Oldu değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> O geçen programda biraz da şeyin üstüne konuşmuşsunuz Yani o, o müthiş bir şeydi Bir gerçeğe saygı kavramı üstüne sohbet etmişsiniz Çok da böyle içine girmeden Etrafında dolaşarak Hı -hı. konuşmuşsunuz bunu Hocanın da çok ilgilendiği konulardan biri Bugün de onu konuşuyorduk, biraz da ondan bahsedelim dedik. Ya bir ortada gerçek var, tamam. Evet. Bir de bu gerçeğe bakan Demir var, Polat var, Doğan var. Hı hı. Hepimiz de başka bir şey görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi iyi de o zaman biz bu gerçek konusuyla ilgili nasıl bir ortak fikre varabileceğiz diye bir tartışma geldi aklımıza. Şimdi... Bunu büyük ihtimalle 10 bin yıldır falan tartışıyor bir şey var <gülüyor> Ama buna Aa, gelmeden konuşursun... önce bir şey konuştuk. Ona ben e, izin verirsen şey yapayım, geleyim dedim. Ya şimdi... ...bir demir demir kan gözlüğü var. Var. Bir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sabah ayrı akşam ayrı... Aa, bak, o, ...süper. Düşünüyorum, o düşünüyorum, çok, evet, güzel. çok güzel. <gülüyor> ee, ve... ...mesela benim hayatımda... ...Doğan Cüceoğlu gözlüğünün farkına varmak... ...çok önemli bir keşifti. Ondan dolayı... E, ...algıladığıma... ...kendi gözlüğümle algılıyorum... bunun hmm. farkına varmak çok önemli bir keşifti ve... ...hakikaten... ...birçok kavgalarımı bitirdi, e, saygı duyma konusunda daha bir olgun tavır almaya başladım falan. E, ondan sonra böyle tartışırken bu noktaya geldik. Şimdi acaba Demir, Demir Demirkan gözlüğünün farkında olarak... ...bir de bu gözlüğü ertesinde yine herkesin kendi gözüyle baktığı bir gerçek diye bir şey var... Ben Böyle bir... nasıl ortak bir gerçek oluşturacağız? Nasıl bir saygı duyacağız? Meselesine doğru geldik. Yani benim Hı. senin gördüğün gözle görmediğim ortada. Bundan eminiz en azından. Yani biliyoruz ki... Öyle ama değil. şey yorum konusunda anlaşabiliriz. Yani bir şey sen iyi diyorsan, güzel diyorsan ve ben aynı şey iyi güzel diyorsam o gerçeğin... Gerçekliği konusunda çok fazla tartışmaya ihtiyaç evet. kalmaz. Ama ben bir şey iyi güzel sen kötü çirkin diyorsan burada tartışma çıkıyor. <gülüyor> evet, çünkü nasıl olur böyle nasıl şey. Olur aynı olabilir. şey hakkında nasıl böyle diyebiliriz. Yani bu, ama zaten çatışmayı yaratan da odur. O oluyor değil o mi? Değil mi? Evet, yani öbüründe bir çatışma yok. Çatışma yok dolayısıyla ne yıkım var ne yaratıcılık da var. Onu da ayrıca konuşmak gerekir. Evet. Ee, ama şöyle bir şey. Ya ben nasıl bu konuya bir sürü yerden yaklaşabiliriz. Ama ben hani kendim nasıl o demir gözlüğünü keşfettim ve sonradan gözlüğün camlarını daha sildim, incelttim, koyulttum, işte ayarladım, yok ettim falan hani ara sıra taktım, oradan görmek istedim ya istemedim. Ee, o gözün kontrollü bir şekilde sende olduktan sonra camlarını da değiştirebiliyorsun ya da gözü de atabiliyorsun. Şey ee, en önemli şey bu yani empatinin aslında kökünde olan şey bu, ben senin gözlüğünü bir takabilmem lazım zaten. Aynen. Ya Senin geçmişinle, senin egonla, senin yapılanmış olan kişiliğinle herhangi bir gerçeğe bakabiliyorsam, Mükemmel bir Mükemmel dünya var değil mi? Tabii. Evet. Ee, ama bunu yapmak için önce kendi gözlüğünün bir gözlük olduğuna bir karar vermen <gülüyor> gerekiyor. Buna ikna olman lazım açıkçası. Yani bunu da ben isteyerek bilerek bu aydınlanma, new age şeyleri vardır ya işte meditasyonlar falan. Ben ona çok sert daldım o konuya. Ee, ve bu meditasyonda oydu buydu falan girip hakikaten mesela 6 ay boyunca evden çıkmayıp Günde dört saat meditasyon yapıp Asla falan. Aslanım dedi ya. ya Lakin bir karar verirse böyle yapar. Yani evet. Battım zaten. Yani iş bat, <gülüyor> yıllar önce 2004, 5 miydi falan. Baya hakikaten mali olarak bir sıfırdan tekrar yapmam gerekti. E çünkü yani işi falan unuttum iş. Tabii dedim o, o zaman. De. Yani, evet. Evet. E, ama başka şeylerde çok iyi faydasını görüyorum <gülüyor> hala yani tabii ki. Çünkü şöyle sorular soruyorum kendime. Yani iki saat meditasyonda oturunca, yani teknini oturttuktan sonra yavaş yavaş zihninin belli bölgelerini kapatıp sadece algı olarak kalmaya başladıktan sonra şöyle sorular soruyorsun. Yani şimdi burada ben olmasaydım bu şeyi kim nasıl algılardı? Bu şeyi algılamayan olmasa acaba bu şey nasıl var olmayı devam ederdi? Falan gibi hem kuantumla karışık böyle tuhaf sorular sormaya başlıyorsun. Tabii ki şimdi ben bunu dillendirirken bu iş olmayacak. Aha. Çünkü her zaman bir e, aydınlanma kitabını, bir felsefe kitabını, bu tip bir ezoterik Aha. kitabı okurken metaforlarla konuşuluyor. O metaforlar da bir şekilde gerçek almaya zaten iş bitiyor. <gülüyor> Bunu subjektif olarak süreçlediğin zaman, gerçekten kendin yapıp da çalışıp da anlayabildiğin zaman bu iş oluyor. Bu ben olmasaydım ne olurdu? Ee, acaba hani geçmişe bakıp geçmiş nasıl değiştirilebilir? Geleceği değiştirebiliriz anladık. Kararlarımız bir sürü gelecek yaratıyor ama acaba geçmiş nasıl değişir? Çünkü geçmiş dediğin de şu anda oluyor. Ama bile ilgili bir evet, Yani tabii. şu andaki algım acaba gerçekten geçmişine ne kadar yansıtıyor? E, o zaman gerçekten yansıtmıyorsa benim Demir dediğim adama gerçekten Adana'da doğdu mu? Gerçekten oralarda buralarda yaşadı mı? Hatırlamıyorum ki bana anlatıyorlar bunu. Ya doğdu mu da hatırlamıyorum. Acaba doğdun mu? Yani bu bu çok bunlar tuhaf sorular. Hakikaten evet. insan kendi içinde bu soruları sorması lazım bence. Evet izin verirsem ben de izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Değerli izleyenler muhtemelen bana kızıyorsunuz. Ya Demir, Demirkan'ı çağırdın. Nelerden konuşuyorsunuz abi ya falan diyenleriniz vardır herhalde. <gülüyor> Ama zannederim e, Demir'ciğim senin bu yönünü de konuşabildiğin ortamlar pek olmuyordur. Yani burada e, daha başka bir şeyler olmuyor. oluyordur. <gülüyor> ...sende konuşabiliriz hatta bir tek bu var. Ve bu da çok özel diye düşünüyorum. Evet, ve şunu aklıma geldi. Bu meditasyondaki... ...farkındalıklar... ...o bakış tarzları... ...sorgulamalar... ...tahmin ediyorum senin üretiminde... ...bir müzisyen olarak... ...söz yazarı olarak... ...bir etkisi oluyordur mutlaka. Oluyor. Şimdi... Bir... Bir senin olduğun bir alan var. Hakikaten bu fiziksel alanda işte gerçekleri farklı şekilde yorumladığımız şeyler, yani bunları yaratırken işte bu masayı yaparken, programı kurgularken zihnimiz çalışıyor ve hani kendi backgroundumuza göre, bilgimize göre, yeteneğimize göre ortaya bir şey çıkartıyoruz. Bunun toplamına da diyelim ki hani ben, yan adam işte Demir'in egosu diyelim. Bir de bunun dışında o Demir'in egosuna göre her şey çok önemli. Hayat memat meselesi yani gerçekten her şey çok önemli <gülüyor> ya, o, o bütün yaşam de girip Bütün bilgini kullanıp bütün organizasyon gücünü kullanıp bir şey yapman yani, lazım yani. ve çok önemli gerçekten Bir de diğer taraftan o egonun olmadığı bir yerden bakınca aslında hiçbir şeyin pek bir önemi yok Yani Olsa da olur olmasa da olur Er ya da geç bu dünya hakikaten yok olacak yani bayağı buz gibi bir taş olacak <gülüyor> ve Uzayda böyle gidecek üzerinde ne insan esamesi ne, ne bir şey hiçbir şey olmayacak evet. Bunu biliyorsun yani özellikle bir gün batımını seyrederken kendinin küçüklüğünü anlayabiliyorsan ya da bir gün doğumunda anlatacak kelime bulamadığın zaman ne kadar ufak olduğunu anlayabiliyorsan bunu sezmemen mümkün değil. Bu bir gün senin olmadığın bir hayat, senin hiçbir şeyi algılamadığın, algılanmadığın esamenin bile okunmadığı bizden olacak. Şimdi burada hiçbir şeyin değeri yok değil mi? Ama bu iki şeyin farkında olarak bir şey üretmeye kalktığımda insan olarak ben bu dünyada vardım yaşadım diyebilmek için ve bu hayatı özellikle en büyük değer olarak kabul edersen en iyi şeyi en iyi zamanda en iyi şekilde üretmek bence bundan daha öte bir şey yok. ya Bundan vazgeçmek eğer günahlardan falan bahsedeceksek en büyük günah olması gerekir. Yani Nasıl su yok olacağız? O zaman hiçbir şey yapmayım. Ya bu böyle bir şey olamaz ya. Ya nasıl bu çok romantik bir durum ya. Nasıl su yok <gülüyor> olacağız ve var gücümüzle var olmalıyız o zaman. Ya yani bence denklem bu olması lazım. Ya. Süper. İşte e, buralarda egonun kontrol, egon mu sana hakim olacak? Bütün o tutkularla, ihtiraslarla mı hareket edeceğiz, yıkıcı olacağız. Yoksa egonun bütün kudretini kullanıp. Ee, onu en iyi şekilde nasıl kullanıp nelere yönlendirebiliriz? En iyi neler üretebiliriz? Neler yaratabiliriz? Buna mı bakacağız? Evet. Ya yani bunlar seçim bu seçimleri yapabiliyor olmamız lazım insan olarak. Başka evet. türlü kendimizi insandan saymayalım zaten. Evet. Değer izleyenler ne zaman bilmiyorum ama belki 3 yıl, belki 4 yıl sonra yazdığım bir kitapta şimdiki şu ana referansla bulunarak Demir Demirkan dedi ki: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alacağım bunu. Müthiş Çok güzel söyledin ama hakikaten. <gülüyor> var gücümüzde... ...var olmak ve bunu yapmamak... ...en büyük günah. Ee, kendi yaşamında... ...kendin olarak var olabilmek. Çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun. Ee, Polacığım izinle... Dolan ...bir sorum var. <gülüyor> ne zaman kitap yazacaksın? <gülüyor> <gülüyor> kitap... ...önce... ...bir okuyayım dermişim yok şey ya... Ee, Kitap ben oturup yazamam diye düşünüyorum. ya yani yazarım ama öyle bir vakt, vakit ayıracak bir sebatım yok. Vaktim de yok zaten. Hı hı. E, hakikaten öyle bir vakit olup da bir otursam bir albüm yazacağım. Hı hı. E, hatta birkaç albüm <gülüyor> yazıyorum. Çünkü içim çok kaynıyor şu anda müzikle ve bir şeyler yazmak istiyorum. Ay, bu çok güzel evet. abi. İçim kaynıyor. E, yani evet. Fikir olarak çok güzel. Hissi çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Ama <gülüyor> çıkması lazım artık evet. çıkacak yakında. Evet. Ama kitap konusunda şöyle bir şey düşündüm e, geçenlerde. Çünkü öyle bir kitap okudum. Ee, karşılıklı sohbette ya da herhangi bir seyirciyle yaptığın söyleşide sorulan soruya cevap veriyorsun ya onu bir şekilde kaydedip deşifre edip bir kitap formuna getirirsek bu olabilir. Ee, ve bence çok daha bana göre doğal olur. Yani benim oturup da aforizmalardan ondan bundan fikirler üzerine yazacağım bir kitaptan daha az sunni olacağını düşünüyorum. Bunun. Çünkü hiç kitap yazmadım şimdiye kadar. Edebiyat okudum. Çok kitap da okudum. Ee, ama Oturup da bir kitap outline'ı çizip onun üzerinden işte editöre kadar gidip de falan o fikir bende henüz yok. Anlatabiliyor muyum? Öbürü daha doğal olacak, daha kolay ve acısız geçecek benim için. çünkü <gülüyor> Benim deneyimim, yani. kitap yazmış birisi olarak daha kendini temsil edebileceksin. Yaratıcılığın, çok boyutluluğun, bu otentik kavrın çok daha derin boyutlarda ortaya çıkabilir evet. diye düşünüyorum. Bir de bir yazar olarak anılmayacağım o zaman. Çünkü gerek yok yani bir... Demir Demirkhan kitap yazdığı gibi olmayacak o. yani da ben şimdi yazar oldum. Kitap yazıyorum. Yapmak istemiyorum açıkçası. Evet. Sen sohbet kuran birisin evet, Yani sen şimdi müziğinle yaşamla sohbet Hı -hı. kuruyorsun. Ee, o zamanı geldiğin zaman sözlerle de sohbet. Yaşamla sohbetin Belki o yandan Büyük devam edebilir. Olabilir evet. yani. Evet. Olursa yardım <gülüyor> isterim sizden. <gülüyor> Memnuniyetle bir hakikaten ben bu kitap meselesini de bu sohbet meselesini de çok anlamlı buluyorum abi. Ee, sen demin bir şeyden bahsederken gene hocanın bir kavramıyla aslında bir örtüşme oldu. Bu tanıklı kavramını da konuşalım istiyorum evet. dedi hoca. Ve sen az önce kişinin kendi tanıklığından bahsettin Hı -hı. aslında. Evet, çok doğru. temel anlamda anlattığın şey o. Ben kendime tanıklık ediyor muyum, etmiyor muyum doğru. yoksa öylesine yaşayıp gidiyor muyum ...bunun bir romantik boyutu da olabilir diyorsun... ...yani evet. nasıl olsa bitecek bu dünya... ...ne uğraşmaya değmez diyorsun... ...ama bir diğer taraftan da var olan... ...bütün gücünle var olmak için uğraşmalısın... ...bunu yapmamak çok büyük bir günah diyorsun... Doğru. ...kişinin kendine tanıklığı noktasında... ...çok önemli bir şeyden bahsediyorsun... ...ama bu mekanizma olarak diğer insanlarla... ...ilişkimizde de çok güçlü diye düşünüyoruz... Kesinlikle. Kesinlikle. ...oraya ne diyorsun hocam? Ya ilişki başlı başına bir konu zaten... ...yani neden ilişki kuruyoruz... ...ilişki kurmalı mıyız... ...kuracaksak bu ilişkiler nasıl olmalı... ...yani bir, bir sürü soru var orada ee, Krishnamurti'nin İlişki Üzerinde diye bir kitabı var. Hı hı. O, o da galiba sohbetlerden yazılmış bir kitap. Evet. Gerçekten yani o kadar güzel anlatmış ki yani ben benki ilişki hakkında düşünürdüm bir şeyler falan ama yani o ego dışında kurulmuş gerçek ilişkileri anlatan bir kitap olduğu için bir ciddi aydınlatıcı da bir e, kitap. Çok tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Hı hı. Ben oradaki fikirleri yorup hayatıma geçirip işte daha uyguladıktan sonra biraz daha anlamaya başladım ilişkinin demin bahsettiğimiz gibi iki taraflı ya da üç kişilik bir ilişkisi üç taraflı bakış açısı ayıklarsan işte ilişkinin kendisi bir dördüncü boyut olarak ortaya çıkıyor falan bunları bizim hani nasıl olduğunu anlayabilmemiz gerekiyor <gülüyor> ilişkiye neden ihtiyacımız var <gülüyor> Onu da algılarsak bu tanıklık konusu biraz daha önem kazanıyor, açıklık kazanıyor. Çünkü diyelim konuşmuyoruz. Ben size gitar çalıyorum. Ve siz de dinliyorsunuz. Burada da bir ilişki söz konusu. Aynen. Ee, yani İlla yani. sohbet edip karşılıklı fikir alışı, alışverişi yapıyor olmamız gerekmiyor. Ee, o ilişkinin kurgusundaki mekanikle şimdiki kurguda biraz farklılıklar tabii, var. Tabii. Yani başka bir şey oluyor. Üçüncü bir fikir yaratıyoruz falan. Ee, bence o tanıklık konusu insanın, sen, sen daha iyi bilirsin. Senin bu konuda yazmış Yazılmış kitapların var. Sen yani ya zaten bana söyledin bu tanıklık konusunu <gülüyor> daha önce. Ee, tanık olmadan neden işlevsel olmalıyız gibi bir soru var. Bence bunu cevaplarsak sonuca varabiliriz. Evet. Hmm. Ee, seni izleyenlerin e, dinleyenlerin böyle ortaklaşa paylaştıkları özellikler var mı farkında olduğun? Var. Var. Ama farklı konularda yani Demir Demirkan konserine gelip. Benim şarkı söylediğim, gitar çaldığım bir şey var. Bir de işte film müziklerinden ya da dizi Hı -hı. müziklerinden dolayı takip eden birileri var. Belki hiç konsere bile gelmiyorlar, onları seviyorlar. Ya da sadece yaptığım prodüksiyonlardan dolayı, farklı, müziğin farklı alanlarında olduğum için farklı türde dinleyenler oluyor. Ama yani sahneye çıkıp işte şarkı söylediğimde, kendi yazdığım sözleri söylediğimde gelen insanlar genelde çalınan müzik için, şarkı için Beni belki biraz tanıdıkları için bir de gitar dinlemeyi seven insanlar geliyor o çok önemli. Çok fazla enstrüman çalan, enstrümana yönelen insan yok. Ve ben zamanında çok yöneldim buna yani normalde sahneye çıkan solisttir. Hani hı hı. ismini yazar kendisi söyler bir grup vardır ama genelde şarkı ve şarkıcı önemlidir ya. Ondan bir tık daha ileride ben hani gitar da solist olduğu bir varoluş gösteriyorum sahnede. Onun için gitar seven insanlar da geliyor. Profil olarak baktığımda Biraz yaşları büyüdü. Eskiden daha gençler gelirdi. <gülüyor> ben de birlikte büyümeye başladılar. <gülüyor> bazıları evlendi, bazılarının çocukları bile oldu falan. Ya yani uzun süredir sahne olduğum için bu oluyor ya açıkçası. Aha. Nasıl güzel bir güzel, duygu güzel yani. yani ben de öyle bir değişim yok ama onu izlemek başkalarının da güzel bir şey. Yani 2-3 jenerasyona hitap etmeye başlıyorsun. O enteresan oluyor. Evet. Evet. Ee, şimdi ben de kafamdan o gruplar içerisinde gezdim. Her birine merhaba, merhaba, merhaba dedim. Onlar içerisinde yer aldım yani. <gülüyor> Onun ayrı bir tadı olması evet, lazım. Evet. Bu tanıklık konusu son 4-5 yıldır çok önemli geliyor bana ve, ve e, çocuğun yetişmesi, e, kültürün e, mekanizmaları falan bakımından e, çok ana bir yer almaya başladı. Üzerinde çalıştığım bir kitap var. E, bu ...geliştiren ana baba <gülüyor> olmayla ilgili... Hı hı. ...araştırmalar yapıyorum ve... E, ...nörobiyoloji ile ilgili... Hı. ...Daniel Siegel diye... E, ...hayatının 25 yılını... ...çocukta beyin gelişmesini adamış... ...bir hı. nörobiyolog var ve... ...yeni bir alan kurdu. O da... E, ...kişiler arası nörobiyoloji... ...interpersonal neurobiology diye. Ve enteresan bir şekilde... ...şu ortaya çıktı biraz zor ama ben de kafa patlatıyorum böyle o bütün o beynin <gülüyor> kısımları bilmem ne çizerek şudur budur. İlk bir yılında çocuk bir işte mind model diyor ona. Bir zihinsel model geliştiriyor. İlk bir yılda gelişiyor. İlk bir yılda. Hı hı. Yani doğduktan altı saat sonra iki tane soru sormaya başlıyor. Örtük bellekle. Bir tane güvende miyim sorusunu soruyor. Bununla çok ilgili. Güvende miyim? İkincisi de ...kabul ediliyor muyum olduğum gibi? Çok Güvendesin... Hoş. ...ve olduğun gibi kabul ediliyorsun... ...modeli farklı oluyor. Hı. Bu sevgi modeli... ...dediğimiz bir durum oluyor. Farkına varmadan... <gülüyor> ...ana baba... Ee, ...mesela çocuk... Hı, hı, şşt, ...şşt denmişse... Hı hı. ...çocuk ediyor bir yere... ...bende bir bozukluk var diyor... ...güvenemem diyor, olduğum gibi kabul edilemedim diyor. Birbirlerine bağırıp çağırıyorlar mesela... ...çocuğun olduğu ortamda. O orada böyle. veya da kafasına tak düşmüş. Göremiyor. Hiç kimse onunla ilgilip de... şunu kaldırıp ilgilenmiyor mesela. Hı hı. Ve yavaş yavaş... ...bir model gelişiyor. Güvende değilim. Ve benim... ...varla uçumda bozukluk var. Sevilmiyorum, kabul edilmiyorum. Ve bu bir yıl içinde oluşmuş olan model... ...farkına varılmıyor. Çünkü bu implicit memora dediğimiz evet, örtük evet. model, hayata bakış tarzının temel oluyor. Çok enteresan. Değiştirilemiyor mu bu peki? Yani zaman içinde. Değiştirilebilmesi için farkına varılması lazım. <gülüyor> ...farkına varılması en zor olan o oluyor. Çünkü seni değiştirmeye çalışan psikiyatrist de bunun farkında değil. Kendisinin farkında değil. Psikiyatrist de anlıyorum. onu Öyle demedim. Zaten o meditasyon falan oralarda acaba... ...bura iyice evet. devinlere inip yapabilir Ve gittiği yolda o. Evet. Ancak derin meditasyonla evet. belki değiştirebilirsin şeklinde Tahmin bir tavrı var. Şimdi müthiş bir şey çıkıyor karşına hakikaten. İlk bir yılda... ...hayata güvenle, olumla bakacaksın yoksa... ...herkesin söylediğinin arkasında bir çıkar vardır... ...bir menfaat vardır abi... ...burada kimse kimseye bilmem yapmak falan... <gülüyor> ...bir bakış mı <gülüyor> <olabilir>? <gülüyor> <gülüyor> Bu bana çok tanıdık geliyor yani... <gülüyor> ...böyle insan çok tanıyorum... ...hatta zamanında ben de öyle olmuşumdur yani... ...bu korkuyu çok destekleyen bir şey tabii... ...yani bu korku tabanlı düşünce... ...o şekilde hareket etmek, o şekilde işlemek... ...geleceğe hep yatırım yapmak... ...şimdi zaten unutup geçmişten hep ders alıp... ileride de böyle olur gibi... Bir ...o korku içinde kaygılarla yaşamak fikri... Yani bence dünya yüzde 99 böyle yaşıyor. Çok az insan ah şimdi güzel ya falan. Bu genişlik yok. Yani insanın <gülüyor> normal olması gereken hal zaten çoğu insanda yok bence. Yani bir, bir endişeli surat formatı vardır ya. Ya Doğru. sokakta sabah ben baya erken kalkıyorum. Ve yani bakıyorum insanlara işte görünüyor. Yani normal yüzden ziyade bir endişeli düşünceli. daha yeni başlamış gün. Yani bir şey olmamış bile. Daha yeni sokağa çıkıyorsun. Ortada hiçbir şey yokken endişeyle çıkıyorsun. Bütün sokağa. potansiyellerden dolayı potansiyel, endişeyle. Evet. <gülüyor> var olmamış potansiyel. yani Gerçekleşmemiş potansiyel halde kalmış şeyler için. Ve ister istemez de o hal o potansiyeli gerçekleştiriyor. Realize ediyor. Yani bu var. Ya Psikolojide de zaten bu var. Zaten hani kuantum muantum oralardan da girersek. Sen kendin yapıyorsun zaten. Yani mesela bir insan vardır. Beni işten atacaklar diye çok korkar. Hep bu korkuyla yaşar. O, o, o öyle olduğu için işten atılır <gülüyor> zaten. Evet. Yani korktuğu başına gelir ya işte. Bu evet. e, yani o kaygı korku e, algı algı modelini nasıl çözebiliyorsak eğer o derinlere inip de hani küçüklükten kalma kabul edilmeme e, çok hakikaten kötü bir şeymiş yani. Evet. <gülüyor> yani ondan dolayı bu kitapta. Da... Çok istiyorum ki benim toplumun farkına varsın. Bu ilk bir yıl içerisinde o çocuk doğduğu andan itibaren muhteşem bir potansiyel. Evet. Ve şimdi şu anda ben nasıl etkiliyorum? Sesimin tonu ne? O etkileşimin farkına varabilmesi çok çok önemli geliyor evet. bana. Evet. Yani bu anne babanın kendi eğitiminin de bir şey değiştirebilir. Acaba kişi kendine dönüp de bunu kendinde uygulayabilir mi? Onu da sorup yöntemlerini belki öğretmek bir şey olabilir. Evet. Bu ikinci bir adım olabilir yalnız. Bu zor. <gülüyor> Kolay değil zor. Evet, um, onu da düşüneceğim hakikaten ama uh, bu uh, beyni, hani dediğin ya geçmişimizi değiştirebilir miyiz evet, acaba evet, meselesi evet. var. İşte bununla böyle bir şeyden bahsediyor. Aslında, Aslında. anlam vermeyle ilgili ya bakışı değiştirirsen Sen evet. farklılaştırmak evet. mümkün olabilir yani. Evet. O... Ya hayat hikayesi değişiyor yani kendi hikayeni değişiyor. Tabii yani zaman. şöyle şöyle bir çocukluğum oldu. Değişik böyle böyle bir çocukluğum ya. oldu. Algı çünkü bu. Yani. Şimdi oluşturduğum bir algı. Okulu Değerli zaten bunu söylüyor. Evet. <gülüyor> o daha neler söylüyor. Daha neler söylüyor. Da <gülüyor> evet gerçekten. Peki hocam bir ara verelim. Verelim. Değerli izleyenler... ...biz çok zevk alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir aradan sonra ...birlikte olacağız. <gülüyor> Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Deme'ciğim, başarının kuralları var mı? Başarının kuralları var. Ama çok da sert kurallar değil bence bunlar. Hmm. Kendimce cevap verebilirim ancak. Tabii. Eee Bence bu, bu bütün o demin bahsettiğimiz o hani bütün varoluşunda bir şeylere giriyorsun hı ve yani bilginle, becerinle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O nasıl sürdürülebilir onu düşünüyorsun ve sürdürmeye çalışıyorsun. Ee, yani başarılı, ne, nerede başarılı sayıyorsun kendini? Onu bir görmek lazım. Yani o ivmede mi çok başarılıyım diyorsun? En üst noktada mı çok başarılıyım diyorsun? Hı. Sürdürmüşken mi çok başarılıyım diyorsun? ya da daha olmadı başarılı değilim daha da yükseğe gideceğim ne yani bunu bir algılamak lazım nerede biz başarılıyım diyeceğiz onu adını koyduktan sonra bence çok kolay gerisi hı hı. Ee, yani ben mesela uzun yıllar hala başarılı değilim diye düşünüyordum ya çok ya bir sürü şey oluyordu mesela yani açtı işte albümler var konserler yüz insanlar ya ben ben nasıl başarılı olacağım sonra da <gülüyor> bir dakika başarı dediğin ne ki yani kim diyor bunu ne yani bunun bir kriterim var. Ya konser sayısından mı bakıyorsun, insan sayısından mı bakıyorsun yoksa bir, yani kaç kişi önünde ağlaması gerekiyor o şarkıyı söylerken? Ya yani bu, bunun bir kriteri yok gerçekten. <gülüyor> evet. Evet, evet. Ya da eğer iş dünyasındaysan işte banka hesabında bu kadar olduğu zaman işte bu kadar satış yaptığımız zaman ya yani onun bir, bir bir şekilde bir kriteri olması lazım kendince. Evet. Ya dışarıdan herkes söyleyebilir çünkü mukayese işidir bu. İşte şu sanatçı bu kadar konser verdi, bu kadar insana hitap etti, sen ise bunu yaptın. Hadi mukayese edince eğer başarılı oysa tamam sen de dersin ki evet bu daha başarılı ya da ben daha başarılıyım. Ee, ama kendince nerelerdesin? Hakikaten üretmek istediğin her şeyi ürettin mi? Geçmiş üretimine baktığın zaman neler eksik? Onları tamamlayıp yeni üretimine koyabiliyor musun? Ya mesela benim o içimde kaynayan müzikten bahsediyorum ya. Evet. Ya Tabii canım. Ben bayağı onu yapmam lazım. Çünkü kendimce çok başarılı olacağım. Ya hiç yapmadığım bir müzik yapacağım mesela. O hmm. ya onu nasıl yapmam ben? Evet. Ne adına yapmamalıyım ki yapmam lazım benim. Yani. Evet. Bence başarıyı biraz oralarda aramak lazım. Evet. Öbürü kolay ya. Mukayese evet. edersin. Evet öyleyim ya da böyleyim dersin bence. Evet. Bir toplam tortudan bahsediyorsun değil mi abi sen? Evet. Müzikal olarak mı? Hepsi için yani... Ha. müzik alanı ile ilgili de hayatla ilgili de işte onunla ilgili de bununla ilgili de demirin kendiyle ilişkisinde de orada da burada da bir, evet. bir, bir toplam sonuç var orada ve o her neyse onun sadece hesabını sen biliyorsun diye düşünüyorum. Bu, bence bu his ya. Şey his, yani. değil mi? Bu bir his yani bak Çünkü tamam. yani bunu e, kuantitif olarak bakıp da e, mukayese edeceksek biraz hatalı olacak hatalı. Olur kim olur. Tabii biraz tabii hatalı olacakmışım. Yani mesela çok Başarılı bir filozof şimdi bir dakika yani filozof nasıl neye göre başarılı oluyor anlayabiliyor musun? Çok başarılı bir ressam nasıl ya? Nasıl? Yani nesi başarılı nesi yani başarılı. mesela spatula tekniği mi acaba yani <gülüyor> onu muhakeme edemiyorsun. Çok başarılı gitarcı mesela bana diyorlar bazen başarılı bir gitarcı. Ya ben şimdi övünmemeliyim bununla çünkü neye göre çalan, gitarcı değil ki o söyleyen adam yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum bir tuhaf bu yani kendince yani bence çok başarılı insanlar evet. var teknik olarak benden kötüler o gitarcılar evet. benim tekniğim daha iyi ama adam hakikaten acayip bir şey hissettiriyor <gülüyor> bana yani daha da başarısı <gülüyor> yok ondan evet. yani bilmiyorum bu, bu çok şahsi bir şey bence. Evet. fakat İyi ki e, şeyi kabul ederken çıkıp abi neyi başarılı buldunuz falan diye sormadın herhalde. Teşekkür etmek işin kolay yolunu söyleyebilirim. Evet. Teşekkür edince oluyor bu. <gülüyor> ben, ben bir tane kitap okudum kitapta e, sunumla ilgili bir kitaptı bu. Bir, e, adam işte mesela bir şey sunuyor ve bazı yatırımcılar oraya işte para aktaracaklar, yatırım yapacaklar. Bu adam da sunum dehası. Aha. Bayağı dahi adam bu konuda. Ve kendi metodunu geliştirmiş. 10 bin sunumu üzerinden bir metot geliştiriyor bu adam. Aha. Bayağı. Şimdi adam diyor ki birilerine bir şey sunarken onların zihinlerine yani serebral korteksteki o algı mekanizmasına, doğrulama, yanlışlama mekanizmasına hitap ederseniz yandınız. Mümkün değil. Tamamen evet, sürüngen evet. beynine hitap etmeniz gerekiyor. Evet. Sistemde. <gülüyor> Ve <gülüyor> ya, o sürüngen beyninde yani. irtibatı kurup onları meraklandırırsan. Evet. Canları, çünkü Sürüngen Bey'in canı çok sıkılgın. Evet. Yani bu benim işime yarıyor mu? Yok yaramıyor. Ben dinlemeyeyim. Evet. Telefon mesajı atıyor. Sen numaralar, rakamlardan bahsiyorsan. Şu kadar para kazanacaksın, bunu yapacaksın. Evet. Neyse güzelmiş falan. Sonra ne olacak falan. Sürüngen Bey'in şey olduğu zaman, meraklandığı zaman evet sonra olacak. Ba evet. Bana iyi gelecek mi? Evet. Ya bana ne gibi bir şey sunuyorsun? Hep bu soruları soruyor. Çok enteresan. Evet. O, kaç ya da savaş. Ya da ben bununla çiftleşebilirim fikri var ya. Evet. O orayı hep böyle bir şekilde aktif tuttuğun zaman sunum daha iyi oluyor diyor. Evet. Şimdi böyle bir şey de teşekkür ederken de yani kalkıp gidip de şimdi bana yazdığım dört akordan işte biliyorum. Anladığınız o beşinci akorun orada olması gerekiyor. Yani <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Evet değerli izleyenler umarım bu programı başarılı gördünüz. Sürüngen Bey'in içerisine girdi. Bayağı da... Felsefi konulara da girdik ama herhalde bunu da kabul edersiniz. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Polat'cığım iyi ki ben varsın. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın hocam. İlerisi için de herhalde yine daha edebiliriz değil mi? Her, ya, zaman. her hocam, zaman. Çok felsefe konuşuyoruz falan da. Çekelim. Programı bahane etmeyelim dışarıda da görüşelim. <gülüyor> evet gerçekten. <gülüyor> Eyvallah. Evet. evet. Başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.